Bilhamdulillah, vassallatu ve salamu ala Rasulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çaresizlik diye bir şey yok Müslüman için. Çaresizlik Allah'tan gelen en güzel işaret aslında. Dua vaktinin senin için geldiğini gösteriyor. Süzülüyorsa eğer yaşlar gözünden, hüzünlüyse o yüzün vakit dua vakti. Kulunun sesini duymak istiyor. Dua etmeni istiyor. Çaresizlik yok Allah'ın izniyle. Allah Celle Celaluhu var, Çaresizlik yok. Şöyle bir düşünün, Adem Aleyhisselam, O nimet yurdundan çıkarıldığında, Ve yeryüzüne gönderildiğinde, Çaresizliğin en büyüğünü yaşamadı mı? Hem Rabbine karşı işlediği hatanın ağırlığı vardı, Kırk sene ağladı, dolaştı, hem de hava annemizin firakının elemiyle ondan ayrılmasının hüznüyle yanıyordu. Kimse yoktu zaten ondan başka etrafta. 40 sene Allahu Teala'nın öğrettiği Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Eğer bize mağfiret etmezsen ve merhamet buyurmazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz duasını yaptı, yakardı. Kırk senenin sonunda, çaresizliğin o doruk noktasındayken, tevbesi kabul oldu, havasıyla buluşuyordu insanların atası ve Allahu Teala'nın yeryüzündeki halifesi oluyordu. Peki, Nuh aleyhisselam dostlar, dile kolay, 950 sene Kalmini hidayete davet etti. Ama öyle insanlar vardı ki karşısında, derler ya, taştan daha katı kalplere sahiptiler. Sadece alay ediyorlardı Nuh Aleyhisselam'la. O kadar bunaldı ki, ''Rabbim, yeryüzünde kafirlerden bir tane bırakma.'' diye yalvardığında, İmdadına ne geldi? Bir gemi ve ardından tufan. Yeryüzünde kafirlerden bir tane bile kalmayacaktı. Lut aleyhisselam evine gelen misafirlerine saldıran kavminin ortasında kalmıştı. O iki misafir melekti. Daha önceleri bilmiyordu ama o iki misafir melek... Onların üzerine Allah Celle Celaluhu katında damgalanmış, çamurdan taş yağdırıp, yerle bir edip, yerin dibine sokuyordu. Ve Lut aleyhisselam daha sonra anlıyordu onların iki melek olduğunu. Ve Lut aleyhisselam çaresizliğinin zirvesindeyken yetişiyordu çare ona. Ya Eyyub aleyhisselam, Hastalığı kalbine ve diline ulaşmıştı. Vücudunda yaralar çıkmıştı Peygamber'in. Rabbim, şüphesiz bana bir zarar dokundu. Sen erhamur rahimsin diye yakarabildi. Ve bir anda ayağının altından çıkan su ile şifa buldu. İbrahim aleyhisselam. Ateşin ortasında kala kalmıştı. Bir an tereddüt etmedi. Bana vekil olarak Allah yeter dediği anda Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol buyuruldu. Ateş soğuk ve selametli bir hale geldi. Yani hiç kendine yakışmayan bir hale. ''Ya İsmail aleyhisselam hiç itiraz etmeden boynunu uzatmadı mı teslim oldu. Babacığım emrolunduğun şeyi yap. Sen inşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' Ve her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğdiler. İbrahim aleyhisselam güzel yavrusunu kıyamadığı oğlunu alnı üzerine yatırdı. Biz ona Ey İbrahim diye seslendik. Gerçekten sen rüyanı doğruladın. Şüphesiz biz iyi iş yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandı. Biz ona oğlunun yerine büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Buyuruldu. Rahman ve böylece bıçak boğazındayken gökten inen kurbanla bitiyordu o imtihan. Hem İbrahim aleyhisselamın hem İsmail aleyhisselamın çaresizliğin zirvesindeyken artık her şey bitti derken yine yetişiyordu. Yakup aleyhisselam. Ağlamaktan gözlerini kaybedecek duruma gelmişti bilirsiniz. Etrafındakiler, sen iyice bunadın, her şeyde Yusuf'u sayıklıyorsun diyorlardı. Ama bilmiyorlardı hasretini. Kimseler bilmiyordu. İçinde öyle bir hasret vardı ki, gerçekten etrafa baktığında o görmeyen gözleri kokusunu anlıyordu. Görmeyen gözleriyle, hani gözü açılır da oğlunu karşısında görür mü ümidi vardı. Ötelerden Yusuf'un kokusunu duyuyordu babası ve bir süre sonra Yakup aleyhisselama gömleği geldi. Yüzüne konunca Allah'ın izniyle gözleri açıldı. Yakup aleyhisselam ne dedi? Ben size Allah tarafından. ''Sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi?'' Günler süren mesafeden gelen gömlekle, kırk yıl sonra gözleri açıldı, görmeye başladı. Yusuf aleyhisselam, kuyudayken kervan eliyle kurtuldu biliyorsunuz. Kadınların iftirasından onu zindan temizliyordu. Dışarıdan bakan gözler için, bu nasıl bir işti? Bilmiyorlardı ki zindanın o iftiralardan daha güzel olduğunu. Ve bir rüyaydı onu kurtaran. Bir azizin rüyasıydı. Çaresizliğin en koyu yerinde yetiştiriyordu. Neydi o? O da bir çareydi. Bazen çaresizliğin en son noktasında yetişen yine bir çareydi. Musa aleyhisselam ile firavundan kaçarken arkada yığınla bir ordu geliyordu. Önde uzun uzun dalgalar, nasıl bir fırtına. Allah'ım ne yapacağız, biz ne olacağız dedikleri anda nida geldi. Ve dedi ki, Musa aleyhisselam, muhakkak ki Rabbim benimledir. Bana doğru yolu hidayet edecektir. Tevekkül etti. Evet, çaresizliğin zirvesindeyken deniz yarılıyordu. Tam on iki kola. Ve hepsi selamete yol buluyordu. Zekeriya aleyhisselam, Saçları bembeyaz olmuş, zayıflamış, kemikleri birbirine girmiş bir halde, kendinden sonra bir varis istiyordu, bir evlat. İşte o sırada Zekeriya aleyhisselam Rabbine niyaz etti. Ya Rabbi, bana senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle, Şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edersin. Zekeriya aleyhisselam mihrapta namaz kılarken melekler kendisine seslendi. Ey Zekeriya! Allah sana Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek hem efendi hem gayet zahid hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeledi şaşırmıştı Zekeriya aleyhisselam değil mi Allah Allah benim çocuğum nasıl olabilir ya rabbi dedi nasıl benim çocuğum olabilir ki ihtiyarlık başıma çökmüş hanımımsa kısır hale gelmiş Allahu Teala böyle de olsa Allah dilediğini yapar buyurdu ve o da duasına kavuşmuştu tam Çaresiz olduğu anda belki. Meryem annemiz, kucağında İsa aleyhisselam ile kavminin arasına dönmüştü. Hepsi hayret içindeydiler. Nasıl yani? Meryem, sen o kadar acayip bir iş yaptın ki. Senin baban öyle kötü bildiğimiz biri değildi. Annen de kötü bildiğimiz değildi. Nedir bu yaptığın? Meryem validemiz o sabi çocuğu göstermişti. Ona sorun der gibi. Yine şaşırdılar. Sen ne diyorsun? Küçücük, beşikteki bir çocuk nasıl konuşacak? Tam o anda İsa aleyhisselam konuşmuştu ya, Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir elçi yaptı. Benin nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Beni anneme hürmetkar kıldı. Beni zorba ve isyankar yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün... ''Selam ve emniyet benim üzerimedir.'' Böyle dedi. Anneciğinin imdadına yetişti. Çaresizliğin en zor anında çare oldu. Daha kundaktayken annesinin iffetini savunmasıyla onu rahatlattı. Onun da başına neler geldi... Son akşam yemeğinde gökten inen maidenin başında ihanet planı kuran Yahuda'nın elinden çarmıha gerilmekten göklere ref ederek kurtarıyordu Allahu Teala. O da çareyi son anda bulmuştu. Ya Ebrehe Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin elinden Kâbe'yi ebabil kuşları kurtardı. Ağızlarında taşıdıkları küçücük işaretlenmiş taş bomba gibi yağdı. Ebrehe ve askerlerine hepsi nişan almıştı ve hiç sektirmeden attılar. O küçücük kuşlar Allahu Teala'nın emriyle Mekke halkının çaresi olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve 300 ashabı 10 bin kişilik müşrik ordusuna karşıydı. Yer Bedir, 3000 bin melek teyit ediyor. Eğer o bir avuç Müslüman helak olsa, yeryüzünde Allah'a kulluk edecek kimse kalmayacak korkusu var. Ne zaman dara düşse, hep Rahman ve Rahim Celle Celaluhu, Yanında değil miydi? Öyleydi. Çaresizliğin tam zirvesindeyken yetişti yine. Çare geldi. Ya Ayşe annemiz radiyallahu anha, tertemiz annemiz, tahire annemiz, günlerce iffeti için ağlamadı mı o ifk hadisesinde? Tam on ayet indi semadan. Onun temizliğini, paklığını ilan etti aleme. Ve şimdi, ey sen değerli kardeşim! Sen de hatırla ki, çare, çaresizliğin zirvesindeyken gelir her zaman. Gönlüne gam, yüzüne keder çizgileri, saçlarına ak düşüren ne varsa... Hepsini Allah görüyor, biliyor ve duanı işitip cevap veriyor. Kulunu hiçbir zaman yalnız bırakmayan, en zor anında da onun yanında olmaz mı? Tutmaz mı dik yokuşta yorulduğunda elinden, bir tas su uzatmaz mı yüreği yanıp kavrulduğunda? O Allah ki, her şeye vekildir. Kefildir. Gücü her şeye yeter. Çaresizlikte ve her zaman, her zaman yetişir kuluna. Yeter ki sen iste. Büyükler ne güzel söylemişler. Dünya bir konaklama yeri. Bizler de misafiriz. Ama hiç ayrılmak istemeyen, Yüce Allahu Teala rızasını kazanan kulları için dünyadaki bu hayatın ardından sonsuz, eşsiz bir hayat vaat etti. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmişti: Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de ey insan işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Dünyada sanki garip veya bir yolcu gibi ol. Öyleydi. Ama burası adından da belli olduğu gibi aldanma yeriydi. Aldanma yurduydu. Buradan uzaklaşmak, ebediyet yurdu olan ahirete yönelmek lazımdı. Ölüm gelmeden hazırlık yapmak, ölüm gelmeden ölmek lazımdı oysa. Anlayamadık. Başımıza gelen onca şeyi öyle büyüttük ki, çünkü dünyayı gerçek yurdumuz zannettik. Bu yüzden çaresizlik içinde kaldığımızı ve düzelemeyeceğimizi zannettik. Halbuki, şu çok sevdiğimiz, ayrılmak istemediğimiz dünyayı ve bilemediğimiz her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu sana çözüm de üretmişti. Senin dua etmeni bekliyordu. Secdelerde gözyaşı dökmeni belki de. Eşi ve benzeri olmayan Allahu Teala'yı hatırlamanı istiyordu. İşte belki de şu ayrılmak istemediğin dünyada senin onu unutacağını bildiğin için her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu kendini hatırlatıyordu bu imtihanlarla. Sen zaten hatasız olamazdın ki. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu: Kulun hata ve günahları çoğalır da bunlara kefaret olacak ameli bulunmazsa Allahu Teala onu günahlarına kefaret olsun diye dünyada elem ve kedere uğratır. O zaman gel seninle bir düşünelim. Artmış olan günahlarını temizleyecek kadar ameli, iyiliği Dünyada hayır hasenatı olmayan kulun uğratıldığı üzüntü ve keder, onun kusurlarını ortadan kaldırmak ve ona iyilik yapmaya yönelik, görüntüde bir ceza gibi görünse de aslında rahmet ve bir şefkat uygulaması değil mi? Şüphesiz dünyada çekilen tüm sıkıntıların sebebi bu ise sonuçta, dert edecek bir şey de yok. Çünkü mümin için her sıkıntının mutlaka bir ceza manasına gelmediğini biliyorsun. Allahu Teala'nın kendini hatırlattığını biliyorsun. Çaresiz değilsin. Çok mu bunaldınız? Dünyanız alt üst mü oldu? İnsanlar sizi kırdı mı? Burada her şeyinizi kaybettiniz öyle mi? Bir umut mu arıyorsunuz hayattan? Şöyle der Mevlana. Derdin neyse üzülme. Abdest al, bir seccade ser. Otur, ağla. İstersen hiç konuşma. O, seni ve derdini senden zaten iyi biliyor. Unutma der. Verirler ben acizim, kudret senin dedikçe. Verenin şanı büyük, sen iste dedikçe. Kimsesiz, hiç kimse yok. Herkesin var bir kimsesi. Kimsesiz kaldım yetiş, ey kimsesizler kimsesiz. Şöyle diyor Mevlana. Çaresizlik, Allah'tan gelen en güzel işarettir oysa. Duanın vaktinin geldiğini gösterir. Süzülüyorsa gözlerinden yaşlar, Hüzünlüyse güzel yüzün, Rabbin seni özlemiş, Sesini duymak istemiş demektir. Kardeşlerim, kimse sizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, bütün varların oluş sebebi, imkansız dediklerimizin imkanlı hale gelmesi, dilediğinde her şeyin olması. Rabbimiz Celle Celaluhu bunlara haiz. Bugün eğer bizim dertlerimiz olmasa, Kendimizi çoğu zaman ne halde görürüz? İsyan eder, hatalara dalmış şekilde değil mi? İşte bazen çaresiz hissettiğimizde, bunun bize Allahu Teala'dan gelen bir uyarı olduğunu, bizim için de bir imkan olduğunu unutmamalıyız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ey kullar, ey müminler, bilin ki, sizin Rabbiniz utanır, haya sahibidir ve cömerttir, kerimdir, kerem sahibidir, güzel hasletlere sahiptir, asaletlidir, kulundan utanır, kulu iki elini kaldırdığı zaman kendisine, onları bomboş, içine bir şey koymadan, duasını kabul etmeden döndürmekten, yani, boş döndürmekten mahrum bir şekilde döndürmekten utanır buyurmuş. Elbette ki Allahu Teala'nın utanması haşa bizler gibi değil. Hadisde anlatıldığı gibi sen yeter ki duanı et. Sen yeter ki kim tarafından gönderildiğini, dönüşünün kime olduğunu bil. Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister bu hayatta. Karı koca, çocuk, anne baba, akraba, patron, işçi. Her insan kendi menfaatini düşünür. Ama Allah Celle Celaluhu seni senin menfaatin için ister. Bunu unutma. ''Çaresiz değilsin sen. Dua ettim ama duama geri dönüş yok deme. Eğer Allahu Teala birine dua etmesini takdir ettiyse, o müsaadeyi verdiyse unutma kabul etmeyi de takdir etmiştir.'' Derler ya, ''Sen dua ederken acaba duam kabul edilecek mi, edilmeyecek mi?'' tasasına düşme. O ellerini açtıran kim? Bugün milyarlarca insan yaşıyor. Neden milyar fazlası duadan aciz? Çünkü sen Allahu Teala'nın duasını kabul edeceği insanlardansın. Ya bu dünyada ya da ahirette sen iki yerde de kazançlısın Ve sakın kendini çaresiz hissetme Sen Müslümansın Rabbin kulluğuna seni layık görmüş desene Onca insan secde etmezken Sen secde ediyorsan Onca insan ya Rabbi deyip de Dua edemiyor ama sen edebiliyorsan Şükret haline ve bil ki kalkıyorsa ellerin zaman zaman o ellerini kaldıran, aminlerini duyan Allahu Teala mutlak seni biliyor ve duyuyordur. Öyle şeyler yaşarız ki hayatımızda felaketler olur karşılaştığımız tehlikeler olur. Bunlar bizi çaresizliğe, korku ve kaygıya götürürler. Bu çok normal. Bazen de öyle çaresizlik içerisinde oluruz ki, o kadar büyür ki hiçbir maddi güç insanın güven ve o korkusuna destek olamaz. Dünyayı bir araya getirseniz kendini güvende hissedemez. Böyle Çaresizlik anlarında, ister dindar olsun, Allah'a inanan bir insan olsun, veya ateistim diyen birisi olsun, bütün insanlar bir yardım beklerler. Böyle bir eğilim vardır. Depremde, sel felaketlerinde, şu zamanlarda yaşadığımız, şu virüs, şu mikrop hadiselerinde. Çaresizlik, ve kaygı durumu Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Yüce kitabımız o çaresizlik anlarımızı ve o kriz halini yaşayan biz insanoğlunu tasvir eder. Böyle bir durumda neler yapılması gerektiğini de bildirir. Depremler, heyelanlar, su baskınları, şiddetli kasırgalar, Bugünkü bulaşıcı hastalıklar, trafik kazaları, yangınlar, kuraklıklar, neler neler. Her insan, yırtıcı hayvanların saldırısına uğradığında, ya da denizde, okyanusta, 10 metrelik diyelim dalgalara kapıldığında, ya da sel suları alıp onu götürdüğü ve çırpınmaya başladığında, ya da bir hastalığı var. Bütün doktorlar geldi. Bütün hastahaneler tek tek dolaşıldı. Hiçbir çözüm olmadığında, uçak arızalandığı veya düşme tehlikesi baş gösterdiğinde, normal güçlerin üstünde bir güce yönelmek ve ondan yardım dilenmek ister. İmansız bir insanda Aynı hislerle yaratılmıştır. O anda dünyanın en zengin insanı da olsanız bir uçak düşerken veya sel alıp sizi götürürken, vahşi, yırtıcı hayvanların ortasında kaldığınızda hiçbir fayda göremezsiniz. Dünyanın tapusu sizin de olsa, işte o zaman bir kaygı, korku, endişe, ve bugün konuştuğumuz çaresizlik duyguları gelir. Yani her insan yaratıcısına, Allahu Teala'sına zaten muhtaçtır. Buna şahit oluruz. Ama insan biraz rahatladığı zaman, bolluk ve sevinç o üzerindeki çaresizlik bulutu dağıldığında Allahü Teala'yı unutur. Artık şımarmaya başlar. Rahatlık anları bir yandan da fıtratın ortaya çıkmasını ve yolunu bulmasını engellemiş olur. Kimi insanlar mutlu günlerinde Allah'ı tanımamakta ısrar ederler. Hatta aşırı rahatlık bazı insanların Allah'tan büsbütün uzaklaşmasına zemin hazırlar. Ama ne zaman insan sıkılsa, ne zaman aynı ibretlik hadiseleri hayatında tatmaya başlasa, o darlık anına gelse, tekrar muhtaç olduğunu anlar. Kibir buna en önemli örnektir. Bildiğiniz gibi, kibirli bir insan, diğer insanlardan daha güçlü, daha zengin, daha akıllı, hep daha sanın olduğunu zanneder ve hava atar. Kur'an-ı Kerim'de Karun örneği de verilmiştir. Yerin dibine batasıca. İşte ne zaman amiyane tabirle burnumuz sürtülür, o zaman bir şeyleri anlarız. Çocukluğunuzu hatırlayın lütfen. Annemiz, babamız veya büyüklerimiz, bize bir şeyleri anlatmak için o kadar uğraşırlar, onu anlamayız da. Madem öyle, hı? peki ben sıcak diyorum, inanmıyorsun bu çaydanla azıcık elini getir de bir öğren derler. Ve anlarız ki, evet annemin, babamın, büyüklerin, her çaydanlığa yaklaştığım zaman uyarmalarının sebebi onun sıcak olmasıymış diye. Ve ne kadar bağırsa çağırsa da annemiz tekrar onun dizinin dibine gideriz. Rabbimiz Celle Celaluhu da kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Bize böyle davranıyor. Başımıza gelen olaylar tamamıyla kendisinin istediği gibi kainatta her şey Allahu Teala'nın tam da takdir ettiği şekilde gidiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu kötülükten razı değildir. Haksızlıktan razı değildir. Ama imtihan dünyasında sebepler sebepleri kovalar. İllaki ki bir cehennem lazımdır ki sınav olsun. İllaki ki insanın içinde bir kötülük olacak ki adalet olsun. İnananlar inanmayanlardan sıyrılsınlar. İşte böyle insanoğluyuz ne zaman o hayatı tehdit eden tehlikeli durumlarla karşı karşıya geliriz, acaba benim için bir kurtuluş yolu var mı diye kapılara koşarız. İşte felaketin yaşandığı, çaresizliğin hissedildiği anlarda insanın yardımına neyin geldiğini öğrendik. O çaresizlik anında ortaya çıkan, o dindarlık bir anlamda başa çıkma sürecinin ürünü gibi görülebilir. Neden? Daha önce ibadet etmeyen, Allah'ın haramlarından korkmayan bir insan, diyelim çok hasta oldu, doktorlar hiçbir şey yapamadı veya bir deprem anında, o anda insan o olayla başa çıkmak için dindar olur. Çünkü başka bir alternatifi yoktur. Birçok insanı görüyoruz değil mi? Hastalık, iş kaybı, felaket, şu bu, bunlardan sonra namaza başlayanlar olduğunu biliyoruz. Örtülenler olduğunu, içkiyi bırakanların olduğunu, daha yardımsever insanların olduğunu biliyoruz. Ne zaman? Başlarına bir bela, bir imtihan geldikten sonra. Yani ne zaman oluyor bu genelde? diğer bütün çözüm yolları kapandığında bu sefer Rabbimizi hatırlıyoruz. Kardeşlerim, ümitsizliği hayatımızdan çekip çıkarmak zorundayız. Çaresizlik, evet dua için gerekli ama bunu ümitsizliğe götürmeyeceğiz. Geçmişte ve bu çağımızda o kadar büyük bir hastalık ki Rabbimiz Celle Celaluhu bunu yasaklıyor bize. Peki neden çaresiz hissediyoruz kendimizi? En önemli sebebi, başımıza bir bela, musibet geldiğinde, bunun neden geldiğini sorgulayamıyoruz. Algılayamıyoruz daha doğrusu. Sonra, üzerimize düşen önemli vazifeleri yapmıyoruz. Gelecekte ondan dolayı göreceğimiz, Cezayı da ümitsizlikle karşılıyoruz. Ben bugün namaz kılmıyorum. Kılmam gerekiyor, tembellik ediyorum. İçki içmemem lazım, eyvah ama içiyorum. Şunu şunu yapmamam lazım, yapıyorum. Bunları bildiğimiz için, yani yapmam gereken görevleri, emirleri yapmadığımı biliyorum. Vicdanım sızlıyor, işte o yüzden ümitsiz oluyorum. Neden? Gelecekte beni bir ceza bekliyor. Peki neden çaresizim? Neden ümitsizim? Bir başkası. Her olumsuz görülen bir şeyde kaderi suçlamaya başlıyorum. Bir başkası. İstemediğim hastalık olduğu, deprem olduğu, bilmem ne virüsünün dağılması oldu. bunun düzelemeyeceğine inanıyorum. Hayata olumsuz bakıyorum. İşte bunlar bizi çaresiz kılan, daha doğrusu istemediğimiz ümitsizlik kapılarına götüren sebeplerden. İnsanın dünya huzurunu yok etmesi ve intihara kapı açması da maalesef gündeme geliyor. Kişinin bir takım yanlış düşünceleri, içerisi, o yanlış düşünceler içerisine girmesine de sebep oluyor ümitsizlik. Kendini geliştirmesine engel oluyor. Vurdum duymaz bir hale geliyoruz. Nasıl olsa zaten ben bitmişim. Bu kadar günahım var, bu kadar hatam var. Allah'ın emirlerine bu kadar uzak bir insanım. Bu saatten sonra iman etsem ne olur? Secdeye gitsem ne olur diye düşünüyoruz. Ki bu da şeytandan geliyor. Ümitsizliğin sebep olduğu şeylerden bir tanesi de bu. O yüzden ne olur? Ümitsizliğe o kapılara gitmeyelim. Kur'an-ı Kerim darda kalınca yalnız Allah'a yalvaran Allahü Teala kendilerini kurtardığında ona ortaklar koşan kimseleri bu yaptıklarının tutarsızlığı noktasında düşünmeye çağırıyor. Yolculuk sırasında bizi kim koruyordu? Allahu Teala. Gemi örneği vardı biliyorsunuz. Bilmeyenler için olmazsa onu bir tekrar edelim. Kur'an-ı Kerim'de geçen Kardeşlerim bir dikkat çekici olay anlatılmış. Gemide yolculuk yaparken açık denizdeki bir fırtınanın uyandırdığı korkudan bahsediliyor. İnsanları merhametine sığınduruyor Allahu Teala. Kur'an batmak üzere olan bir gemide yaşayan insanların kapıldıkları korkuyu tasvir ettiği ayette tehlikelerin insanları Allah'a yönelttiğini, kurtuluş için sadece O'na yalvarmaya başladıklarını anlatıyor. Yine Kur'an, tehlikenin yaşanmadığı anlarda da insanı koruyup gözetenin Allah olduğuna, tehlikenin anında olduğu gibi o tehlike anında, diğer zamanlarda da Allah'a yönelmek gerektiğine işaret ediyor. Şöyle, sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Gemide olduğunuz zaman düşünün. Gemiler, içinde bulunanları hoş bir rüzgarla alıp götürdüğü ve yolcular bununla sevindikleri sırada birden gemiye şiddetli bir kasırga gelip de her yerden gelen dalgalar onları sardığı ve artık kendilerinin tamamen kuşatıldıklarını bir daha kurtulamayacaklarını sandıkları zaman dini yalnız Allah'a halis kılarak ona şöyle yalvarmaya başlarlar. Ant olsun, eğer bizi bundan kurtarırsan, şükredenlerden olacağız. Ama Allah onları kurtarınca, hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar, taşkınlığınız kendi aleyhinizedir. Sadece fani dünyanın zevkinden başka bir şey elde edemezsiniz. Sonra bize dönersiniz. Biz de size bütün yaptıklarınızı haber veririz. Yüce Allah insana karada denizde yolculuk etme imkanları sağlamış değil mi? Yolculuk sırasında öncesinde sonrasında da gözeten O Celle Celaluhu. Ne güzel bir tasvir değil mi? Gemide yolculuk yapıyor insanlar. E, geminin yoluna devam etmesi için ne lazım? Bir rüzgar lazım. Ama zayıf oldu mu da gidemez, çok şiddetli oldu mu da gidemez. Yani dengeli şekilde esen bir rüzgar lazım. Geminin, o zamanki gemiler tabii motor vesaire yok, böyle sağlanıyor yelkenli. Yolculuk sırasında insanları rahatlatan güzel manzaralardan bahsediliyor. Temiz hava. Değil mi? İyi giden bir yolculuk. Herkes neşeli, mutlu. Sonra şiddetli, insanı korkutan, neredeyse gemiyi yıkacak bir fırtına. Deniz çalkalanmaya başlıyor. Dalgalar metrelerce yükseliyor. Dalgalarla baş etmek imkansız. İşte insanlar Kendilerinin boşluğa düşeceklerini, artık boğulacaklarını zannediyorlar. Her şeyden ümit kesiyorlar. Tam da bugün konuşmaya çalıştığımız çaresizliği yaşıyorlar ki o anda samimi insanlar, Müslümanlar daha önce yaptıkları, o taptıkları putları bir yana bırakarak başlarına gelen sıkıntıyı gidermesi için dua etmeye başlıyorlar. Biz ne hata ettik böyle. Ama o gemiden kurtuldukları zamanda eski hayatlarına geri dönüyorlar. Geldik nihayetine programımızın. Her birimizin istisnasız hayatında kulağımız çekilmiştir. Şefkat tokadı yemişizdir. Bazen bunu anlamış, bazen yıllar sonra ancak anlayabilmişizdir. Ah, benim sevdiğim kız, benim sevdiğim adam, tam evlenecektik bundan dört sene, beş sene önce. Ee, o zaman bir engel çıktı. İki taraftan bir tanesinde evlenemedik. Sonra ne oldu? Ya, iyi ki de evlenmemişim o adamla. Neden? Sonra öğrendim ki benden sonra Evlendiği insana çok kötü davranmış, hatta onu öldürmüş. Şimdi ne oldu? O zaman kendisi için kötü olan, öyle görülen hadise onun için hayır oldu. Şer ve hayır bizim için bilinmez. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkün. Tam çaresiz hissettiğimiz, artık ben onu unutamam dediğiniz zamanlarda, bu aktardığım cümleleri aklınıza getirin. Bir dakika İbrahim abi bir şey demişti. Belki benim için bu hayırlı olabilir. Herkes nasıl unutuyorsa insan hayat arkadaşını senelerce aynı yasta baş koyduğu hayat arkadaşını bile öldükten sonra belli bir zaman sonra eskisi kadar anmıyor bile. Hayat devam ediyor. Çünkü Allahu Teala bunu vermiş, unutmayı vermiş tamamen unutmasa da aynı heyecanda aynı ızdırabı vermemiş kurban olduğum Çünkü yaşanmaz düşünün anneniz babanız vefat etti diyelim veya sevdikleriniz onu toprağa verdiğiniz günkü acıyı her gün yaşasanız yemek yiyebilir misiniz evlenebilir misiniz veya deprem bir deprem yaşadınız birkaç saniye veya en fazla bir iki dakika sürdü söyler misiniz Hatırladığınız zaman bile nasıl evhamlanıyorsunuz, Allah korusun diyorsunuz. Hayatınız boyunca bu korkuyla yaşamak ister miydiniz? Hiç yemek yiyebilir miydiniz bu korkunuz olsaydı diye düşünecek ve bundan sonra başımıza bir istemediğimiz olay geldiğinde ya da tam tersini istediğimiz şey olmadığında bunda bir hayır olabilir mi diyeceğiz. Ve son olarak düşünmemiz gereken şu. Ben elimden geleni yaptım mı? Diyelim hastasınız. Doktora gitmeniz gerekti. Yapacağınız yanlış şu. Ne gerek var doktora canı? Ben evimde otururum ya. Ölürsem ölürüm. Bu yanlış. Doğru nedir? Doktora gittiniz. Hem duanızı ettiniz, hem Allahü Teala'nın vesilesi olan doktora gittiniz. O da kendisine verilen eğitimle, şunla bunla neyse bir ilaç yazdı size. Tevekkel Allah. Ondan sonra Allah'a yine tevekkül edeceğiz. Ee, ben doktora gittim Her şey güzeldi niye böyle oldu demeyeceğim Neden başa döndüm Çünkü elimden geleni yaptım Sonrası Allahü Teala'nın takdiri Evlenmekte de böyle Karşımdaki insanı evvela seveceğim Bugünün tabiriyle elektrik alacaksın Hoşuna gitti mi Bir kez iki kez veya üç kez Allah'ın istediği şekilde Şeriatının izin verdiği şekilde Gizli kapaklı dil görüştün Konuştun yüzünü sevdin Konuşmaları hoşuna gitti İtikadı şöyleydi, evlenmeye karar verdin. Peki araştırdın mı? Peki araştırdık. Aileler görüştü, çok güzel her şey. Şunun garantisi var mı? Mutlu olabilecek misin? Hayır. İşte o zaman da tevekkül. Ama evleneceğin insanı hiç araştırma. Sevmeden evlen, kılık kıyafeti, karşıdaki insanı kırmayayım diye sus. Hayatını zehir et, ondan sonra Allah bana bunu verdi diye haşa Allahu Teala suçla. Bunu iyi anlayalım. Elden geleni yapalım. Gelmeyeni zaten Allahu Teala bize sormayacak. Önlemimizi aldıktan sonra, aklımızı kullandıktan sonra, sorumluluğumuzu yerine getirdikten sonra başımıza gelenlerle ilgili biz sabır göstereceğiz. O yüzden güzel kardeşim unutmayacağız. Çare Çaresizliğin zirvesindeyken gelir hep. Ben artık dayanamayacağım. Bu benim bittiğim nokta. Ben bu işi kurtaramam dediğiniz andır. Peki o an ne zaman gelir bilemeyiz. İşte şeytan da bir köşede bekler. Hemen isyan etsin. Sana fısıldayıp durur. Allah seni yalnız bıraktı. Bak dualarını kabul etmiyor. Bundan önce müşriklerin de 14 asr-ı vel söyledikleri gibi hadi gelsin de kurtarsın bakalım senin Allah'ın celle celaluhu derlerdi. Peşin hükümlüydü hepsi. Kardeşlerim, çaresizlik Allah'tan gelen en güzel işarettir. Artık senin için dua vakti gelmiştir. Gözünden yaşlar dökülüyor mu? İçine mi dökülüyor bilemem. Ama hüzünlüyse gönlün, Rabbin seni özlemiş, sesini duymak istemiş, aminlerini duymak istemiş olabilir. Ve bu senin için son fırsat da olmuş olabilir. Sana ey kulum, sana bu hüznü veriyorum, bana dönmen için, doğru yola gelmen için, bu senin için son bir fırsat olabilir. Nidası da olabilir. Allahu Teala'dan niyazımız. Kendisine layık bir kul, Habibine sallallahu aleyhi ve sellem layık bir ümmet, diğer insanlara da hayırlar veren, hayırlar götüren ailesine, sorumluluğu altındaki kişilere de hayırla davrananlardan, bu dünyada hayırlı insanlarla karşılaşanlardan ve hayır üzere, iman üzere ölenlerden eylesin. Amin. Her şeyin sahibi, yoksulların dayanığı, çaresizlerin çaresi Allah Celle Celaluhuna emanetsiniz. Ki O, her şeyin sahibi ve gücü yetenidir. Velhamdülillah. Blessings and peace be upon the Messenger of ve Peace